Allah'tan rızık istiyoruz. Allah'a emanet oluyoruz. Allah'ın izniyle dua muhammed ve emanet oluyoruz. ve sahbihi oluyoruz. Allah'a emanet Radyo dinleyicileri emanet hadis kitabımızın 26 oluyoruz. olan emanet oluyoruz. Allah'a emanet oluyoruz. Allah'a emanet oluyoruz. Allah'a emanet oluyoruz sahibine geri vermenin gerekliliği ile ilgili ayetleri okuyacak akabinden bu konu ile ilgili hadisleri paylaşacağız. Mümin Suresi ayet 18 Ey İslam davetçisi insanları yaklaşmakta olan güne, hesap gününe karşı uyar. O gün gelip çatınca korkulan yürekler ağızlara dayanacak. Ve inkarcılar sıkıntı ve zillet içinde acıyla yutkunup duracaklar. O zaman zalimler için ne sıcak bir dost bulunacak ne de sözü dinlenir bir şefaatçi. Haç suresi ayet 71'de Rabbimiz buyuruyor. Zulüm ve haksızlık yapanların dünyada ve ahirette hiçbir yardımcısı yoktur.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 birbirlerinin kanlarını dökmeye, dokunulmaz haklarını çiğnemeye sevk ederek felakete sürüklemiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kıyamet günü her hak sahibine hakkı mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun hakkı bile boynuzlu koyundan alınacaktır. İrade ve sorumluluk sahibi olmayan hayvanlara bile böyle adil davranılacaksa, her hareketinden sorumlu olan insana yapılacak muamelenin ne derece adil olacağını varın siz düşünün muhterem dinleyiciler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Biz henüz peygamber aleyhissalatü vesselam aramızdayken veda haccından söz ediyor fakat onun ne olduğunu bilmiyorduk. Nihayet Peygamber aleyhissalatü vesselam haç esnasında hutbeye çıktı. Ve Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra uzun uza diye ahir zaman fitnesi olan Deccal'den bahsederek şunları söyledi. Allah'ın gönderdiği her peygamber ümmetini Deccal konusunda mutlaka uyarmıştır. Nuh ve ondan sonraki peygamberler de ümmetlerini bu konuda uyarmışlardır. Şayet O sizin zamanınızda ortaya çıkarsa Onun durumu size gizli kalmayacaktır Çünkü hepiniz Rabbinizin tek gözlü olmadığını gayet iyi bilirsiniz Teccanın ise sağ gözü kör olup Sanki salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir İyi dinleyin Allah şu mübarek bayram gününüzde Şu kutsal haç ayınızda şu emin şehrinizde size birbirinizin kanlarını ve mallarını nasıl haram kıldıysa, müminler arasında zulüm ve haksızlığı kıyamet gününe kadar her derde ve her zamanda aynı şekilde haram kılmıştır. Müminler arasında zulüm ve haksızlığı kıyamet gününe kadar her yerde ve her zamanda aynı şekilde haram kılmıştır. Dinleyin, size bildirmem gereken ilahi yükümlülükleri tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim değil mi? Sahabiler hep bir ağızdan evet tebliğ ettin diye cevap verdiler. Peygamberimiz Allah'ım şahit ol dedi ve bu sözünü üç defa tekrarladı. Sonra da bakın sakın benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Yoksa size gerçekten yazık olur buyurdu. Ayşe radıyallahu anheden peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim bir karışlık toprak parçasında haksız yere sahip olursa mahşer günü o yerin yedi katı onun boynuna geçirilir ve o bu haliyle rabbinin huzuruna varır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhdan Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Doğrusu Allah tövbe edip hakka yönelmeler için zalime birazcık mühlet verir. Fakat onun bir de yakaladı artık kaçmasına asla fırsat vermez. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle diyor. Biz henüz Peygamber Aleyhissalatu Vesselam aramızdayken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 Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol dedi efendimiz Ali Seyyidatü vesselam. Sonra da bakın sakın benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin yoksa size gerçekten yazık olur buyurdu. Ayşe radıyallahu anha'den Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Kim bir karışlık toprak parçasına haksız yere sahip olursa mahşer günü o yerin yedi katı onun boynuna geçirilir ve o bu haliyle Rabbinin huzuruna varır Ebu Musa El Eş'ari Radiyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Doğrusu Allah tövbe edip hakka yönelmeleri için zalime birazcık mühlet verir fakat onu bir de yakaladı mı Artık kaçmasına asla fırsat vermez. Sonra peygamber aleyhissalatü vesselam şu ayeti okudu. Rabbin zulüm ve haksızlıkta direten bir ülkeyi azabıyla yakaladı mı? İşte böyle yakalar. Onun yakalaması gerçekten çok acı ve çetindir. Hud suresi ayet 102. Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam beni vali olarak Yemen'e gönderirken şu tavsiyelerde bulundu. Sen kitap ehli bir topluma gidiyorsun Allah'a ahiret yönüne önceki peygamberlere ve kitaplara inanan fakat benim peygamberliğimi reddeden Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan bir topluma yönetici olacaksın.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 Ez kabilesinden İbni Lütbiyye adındaki birini zekat toplamak üzere görevlendirmişti. İbni Lütbiyye görevini tamamlayıp Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna gelince, "Şu mallar sizindir, şunlar da bana hediye edilenlerdir." dedi. Bunun üzerine Peygamber vesselam öfkeli bir halde minbere çıktı ve Allah'a hamd-senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu: "Dinleyin. Ben sizden birisini Allah'ın beni görevlendirdiği bir işe tayin ediyorum. O ise dönüp bana geliyor ve şunlar size ait olanlar, şunlar da bana hediye edilenler diyor. Eğer o kişi sözünde doğru ise babasının veya annesinin evinde otururken kendisine o hediyeler verilseydi ya, iyi bilin ki devlet memurlarının işlerini yaparken aldıkları her şey hediye adı altında bile olsa rüşvettir ve kesinlikle haramdır. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz böyle haksız olarak bir şey alırsa hesap günü o aldığı şeyi sırtında yüklenmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkar. Sakın birinizin sırtında bağıran bir deve, böğüren bir inek yahut meyleyen bir koyun yüklenmiş olarak Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim. Sonra peygamber koltuklarının altındaki beyaz teni görülecek kadar ellerini yukarıya kaldırdı ve üç defa şahit ol Allah'ım senin emirlerini tebliğ ettim değil mi? dedi. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim din kardeşine ırzı, namusu, malı veya başka bir hususla ilgili herhangi bir haksızlıkta bulunmuş ise Altının, gümüşün olmadığı o büyük gün gelmeden önce zulmettiği kişiye hakkını iade ederek ondan helallik istesin. Yoksa hesap gününde yaptığı zulüm miktarınca iyiliklerin sevabından alınıp hak sahibine verilecektir. Eğer hiçbir iyiliği yoksa zulüm yaptığı kişinin günahlarından alınıp onun sırtına yüklenecektir.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 Kirikiri adında bir siyahi adam vardı. Adam öldü. Bunun üzerine peygamber aleyhisselam o adam cehennemdedir buyurdu. Sahabiler acaba neden cehennemdedir diye ona bakmaya gittiler. Ve adamın ev eşyaları arasında ganimet malından çaldığı bir hırka buldular. Evet saygıdeğer dinleyenler. Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Haram aylar konusunda İbrahim aleyhisselamın dinine riayet eden cahiliye Arapları Yasak aylarda savaşmak istediklerinde yasak ayı daha sonraki aylardan biriyle değiştirerek ileri alıyor Böylece kutsal ayda savaşma günahını güya işlememiş oluyorlardı bu işe yıllarca böyle devam ederek ayların yerini kaybetmiş, yıllarını şaşırmışlardı. Veda haccı senesini ise haç mevsimi zilhicce ayına yani tam olması gereken zamana denk gelmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam hem bunu hatırlatmak hem de ayın bir başka aya tehirin caiz olmadığını açıklamak üzere şöyle buyurdu. Zaman ölçüleri şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şekline dönmüştür. Buna göre bir yıl on iki aydır. Bunlardan dördü savaşmanın haram olduğu aylardır. Üçü bir biri ardınca gelen zil-kade, zil, -Kade, zil ve muharremdir. Biri de mudarın cemaze ahir ile şaban arasındaki recebidir. Yani cemazî ahir ile Şaban ayları arasında bulunan ve özellikle Mudar kabilesinin çok değer verdiği saygı gösterdiği Recep ayıdır. Daha sonra peygamber bu içinde bulunduğumuz ay hangi aydır diye sordu. Biz de edep ve terbiyemiz gereği Allah ve Resulü dedik bilir. Bunun üzerine peygamber sustu. O kadar ki o aya başka bir isim verecek zannettik. Sonra bu ay Mübarek zilhicce değil mi dedi. Biz de evet dedik. Bu şehir hangi şehirdir diye sordu. Biz yine Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine peygamber bir süre sustu. Öyle ki bu şehre başka bir isim vereceğini zannettik. Burası emin belde yani güvenli şehir Mekke değil mi dedi. Biz de evet dedik. Bu hangi gün diye sordu. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bir müddet sustu. ''Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün Zillicce'nin onu yani en önemli günlerden biri olan kurman günü değil mi?'' dedi. Biz de evet diye cevap verdik. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. ''İşte zin kanlarınız, mallarınız, ırz ve namusunuz şu mübarek günde, şu kutsal şehirde, şu haram ayda nasıl birbirinize haram ise kıyamete kadar her zaman ve her yerde aynı şekilde haram kılınmıştır. Unutmayın ki bir gün mutlaka Rabbinize kavuşacaksınız. Ve o yapıp ettiklerinizden sizi hesaba çekecektir. O halde sakın benden sonra birbirinizin boynunu vuran inkarcılara dönmeyin. Dikkat edin burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsınlar. Umulur ki sözlerimin Tebliğ edildiği bazı kimseler, onu bizzat işitenlerin bir kısmından daha iyi kavrayıp öğrenirler. Evet, umulur ki sözlerimin tebliğ edildiği bazı kimseler, onu bizzat işitenlerin bir kısmından daha iyi kavrayıp öğrenirler. Daha sonra Peygamberimiz, dikkat edin, tebliğ ettim değil mi diye sordu. Biz evet tebliğ ettin ya Resulullah diye cevap verdik. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam ellerini açıp Allah'ım sen şahit ol dedi. İyas bin Salebe el Harisi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhissalatu vesselam her kim yalandan yemin ederek bir insanın özellikle de bir Müslümanın hakkını elinden alırsa Allah ona cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu Peygamber Aleyhisselam. Bir adam o aldığı şey küçük ve değersiz bir şey olsa da mı ya Resulallah diye sorunca Peygamber Aleyhisselam evet haksızlık edip aldığı şey misvak ağacından bir çubuk bile olsa Allah'ın affına nail olmadığı takdirle cezası cehennemdir buyurdu. Adi bin Amira radiyallahu anh rivayet ediyor. Ben Peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken işittim. Mal tahsili için görevlendirdiğimiz bir kimse bizden bir iğneyi veya ondan daha küçük bir şey gizlerse emanete ihanet etmiş olur ve mahşer günü o gizlediği şey ile Rabbinin huzuruna gelir. Bunun üzerine Ensardan yani Medine'li Müslümanlardan siyah tenli bir adam ki hala gözlerimin önündedir. Ayağa kalktı ve ey Allah'ın Resulü bana verdiğiniz görevi geri alın dedi. Peygamberimiz sana ne oldu diye sordu. Adam sizin söylediklerinizi işittim. Böyle tehlikeli bir yükü üzerime almak istemiyorum dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz o sözü yine söylüyorum. Mal tahsili için görevlendirdiğimiz bir kimseye ''O malın azını da çoğunu da bize getirsin. O maldan kendisine bizim tarafımızdan verileni alsın, verilmeyenden ise uzak dursun.'' buyurdu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Hayber savaşında Peygamber aleyhisselamın ashabından bir grup geldi ve Allah yolunda can veren mücahidlere yad ederek falanca şehittir, filanca da şehittir dediler. Sonra bir adamın yanından geçerken bu da şehittir dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayır. Çünkü ben onu ganimetten çaldığı bir hırka içinde cehennemde gördüm. Şehit olmak kişinin birçok günahını kefaret olsa da devlet malına hiyaneti ve kul haklarını ortadan kaldırmaz buyurdu. Ebu Katade radiyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam bir savaş öncesinde arkadaşları arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a imanın en üstün en değerli ameller olduğunu anlattı. Sahabilerden biri ayağa kalktı ve ey Allah'ın Resulü şimdi ben Allah yolunda şehit olursam bu benim günahlarıma kefaret olur mu diye sordu.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 Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam bir gün arkadaşlarına müflis, iflas etmiş kişi kimdir biliyor musunuz diye sordu. Sahabiler bizim bildiğimize göre müflis ticarette zarar ettiği için hiç parası ve malı bulunmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Mahşer günü Allah'ın huzuruna namaz, oruç, zekat gibi sevaplarla gelir. Cennetlik olacağını düşünerek sevinmektedir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, birinin malını yemiş, ötekinin karnını dökmüş, filanı dövmüş olduğu için iyiliklerin sevabı o zulmettiği kişilere dağıtılır. Eğer üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları tükenirse, bu sefer hak sahiplerinin günahları, Kendisine yüksel, yükletilir. Böylece cennete girmeyi umut ederken yüzüstü cehenneme atılır. İşte gerçek anlamda zarar ve ziyan. işte hakiki iflas budur. Ümmü Seleme radiyallahu anheden Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bakın ben de sizin gibi bir insanım. İçinizden geçen gizli düşünceleri bilemem. Sizler Aranızda çıkan anlaşmazlıklarda hüküm vermem için bana başvuruyorsunuz. Ben ise o konuda vahiy gelmediği sürece ki çoğu zaman gelmez, şahitlerin ifadesi ortaya konan deliller ve yemin gibi esaslara dayanarak kararımı veririm. Ancak sizin biriniz, haksız olduğu bir davada delil getirmekte de diğerinden daha inandırıcı olabilir. Ben de duyduklarıma göre o kimsenin haksız olduğu halde lehinde hüküm verebilirim. Fakat bu onu Allah katında sorumluluktan kurtarmaz dikkat edin. Ben kimin lehine böyle hükmedip kardeşinin hakkını ona vermişsem kendisine cehennem ateşinden bir parça ayırmışım demektir. Yarın cehennem ateşiyle yüz yüze gelmek istemiyorsanız hakimler ve müftüler sizin lehinize karar vermiş olsalar bile kardeşinizin hakkını yemekten sakının. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Haram kan döküp haksız yere adam öldürmediği sürece mümin dininden yana genişlik içindedir. Günahlarının bağışlanacağını Rabbinin lütuf ve keremiyle cennete geleceğini ümit edebilir. Haksız yere can kıyan kimsenin ise samimi olarak tövbe etmediği takdirde Allah'ın rahmetinden ümit beklemeye hakkı yoktur. Son hadisi şerifimiz Hazret Hamza'nın hanımı Havle bin Samir radiyallahu anhuma'dan diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. Bazı kimseler Allah'ın malını yani İslam devletinin yetki ve imkanlarını veya kamuya ait mal eşya ve araç gereçleri haksız yere kullanıyorlar. Dikkat edin hesap günü böyle kimselere cehennem azabı vardır. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.